Öncelikle Meryem suresi hakkında kısaca bilgi vermek isterim. 19. sure 98 ayettir Meryem suresi Mekke'de nazil olmuştur. Bazı tefsirlere göre 58. ayet bazılarına göre de 71. ayet Medine'de nazil olmuştur. Bu sure diğer bayisler yanında özellikle Hz. Meryem'den ve onun Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle Meryem suresi adını almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf Ha Ya Ayn Sat Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. Rabbim dedi benden yani vücudumdan kemiklerimi zayıfladı. Saçım başım ağrıdı ve ben Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç betbah olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli, yani uğur ver. Ki o bana varis olsun. Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana layık kıl. Allah şöyle buyurdu.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 Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştı diye buyurdu. O Rabbim dedi. "Çocuğum olacağına dair bana bir işaret ver. Allah sana işaret safa sağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamamandır." buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavmini karşısına çıkarak onlara sabah akşam tespitte bulunun diye işaretle verdi. Ey Yahya! Kitaba yani Tevrat'a var gücünle sarıl dedik ve henüz sabi iken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Ana babasına çok iyi davranırdı. O isyankar bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam oldu.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 Bir şey hükmettiği zaman ona sadece O der ve hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yoludur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda da o kafirlerin haline. Onlar, Bizim huzurumuza çıkarılacakları gün, başlarına gelecek olanları ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler. Bir görsen. Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içerisindedirler. Resulüm, sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bakarsın iş olup bitmiştir. Yer yüzünde ve onun üzerindekilere ancak biz varis oluruz. Her şey gider, biz kalırız ve onlar ancak bize döndürülürler. Kitapta İbrahim idan, zira o sıtkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki, Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şey niçin taparsın? Babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi.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 Bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakup'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. Resulüm, kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlas sahibiydi ve hem Resul hem de Nebi'ydi. Ona Tur'un sağında sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Resul, Kitapta İsmail'den Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbin ezdinde de hoşluk kazanmış bir kimseydi. İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Onu üstün bir makama yükselttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem'in soyundan Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan İbrahim ve İsrail'in soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklarının cezasını çekeceklerdir. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok merhametli olan Allah'ın Kullarına rüya ben vaadetti, altın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vadi yerini bulacaktır. Orada boş söz değil, boş söz duyarlar ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et. Ona kulluk etmek için sabırlı ve metanekli ol. Onun bir adaşı benzeri olduğunu biliyor musun? Yok, asla benzeri yoktur. İnsan der ki, öldüğüm zaman sahi diri olarak kabrimden çıkarılacak mı? İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır. Öyleyse Rabbine and olsun ki, muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulacağız. Sonra her milletten Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Sonra orayı boylamaya en çok müstahap olanları elbette biz daha iyi biliriz. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin içinde kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz ayan veya okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangisinin, Yani hangimizin mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzel dediler? Onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapıklıkta ise çok merhametli olan Allah ona mühlet versin. Nihayet kendilerine vaat olunan şeyi, ya, ya azabı veya kıyameti gördükleri zaman mevki ve makamı daha kötü, ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğrenecekler. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini arttırır. Sürekli kalan iyi işler Rabbinin nezdinde hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de akıbetçe daha iyidir. Resulüm Ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördüm.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 Onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm, biz Kur'an'ı sadece onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle indirip okutarak kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birisinden bir varlık emaresi hissediyor musun? Veya onlara ait cılız bir ses işitiyorum ki سابق الله عليه